Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salli ala Resulü'ne Muhammed. Tüm cemaatimiz önce inşallah mübarek gece hepimize, İslam alemine hayırlı barak inşallah. Bu gece tabi konumuz doğal. Bu gece elhamdülillah Mehmet'in Nebebi. Peygamber Aleyhisselatörü'nün doğum gecesi bu gece. Dünya karanlığa bürünmüştü. Dünya karanlığa bürünmüştü. Arabistan'da kahinler, yalancılar, sapıklar insanları sömürüyordu. İran'da siler düştüler, cemşitler, ateşperestler. Hindistan'da Buda'ya bağlı rahipler, Çin'de komşusçüler. Batı'da Hristiyanlık vardı ama papalar elinde oyuncak olmuyor, din sömürürdü böyle. Günah çıkarma, Cehennete arsusatma. Şunlar bunlar bu şekilde. Dünya karanlığa bürülmüş. Ümide tükenmişti. İşte o zaman da oldu elhamdülillah. Arabistan Şüri'nden ve şehrinden bir nur dünyaya geldi muhtemel. Bu aleyhissam hadretleri evvel muhalakallahu nuri. Allah cireş evvela benim diyor, durum yarattım her an bir kere. Evvela durum Muhammed'i yazıldı. Durum Muhammed'i. Ondan, ondan bütün balıklar oradan yarattılar her ne bayağı. Hegım soyu. Tabii her insanın onun da soyu, Adem babamızdan başlıyor. Yalnız Adem babamız ruh ile beden arasındayken Peygamber'den Nebi peygamber Allah Adem babamızın bedenin toprağını dünya toprağından suyu cennetten getirilir Cennet suyu. İkisi karıştırıldı, yoğuruldu. Ve Onda Adem babamızın kalıbı, bedeni yaratıldı. Ruh ayrıldı. Merdan alın ruhu verince melekler emretti sec yapmalarını. Rabbim Adem babamızın alnına Peygamberimizin nurunu koydu alnına. Nur alnında parlardı. Gerçekte yapılan secde o Nura'ydı. Adem babamız bunu taşıyan bir taşıyıcı aslında. Adem babamız. Yani sevci aslında Nura Muhammediydi aleyhissalatü vesselam. Bundur onda emanet etti ama. Ona ait değildi. o taşıyordu. Ne olacak bunu tabi? Önce hanımına, eşliğine Babamız ödeyecek böyle şey. Cennette üreme, doğum, ölüm olmadığı için Adem babamız hava ile beraber cennette yaşadılar. Dünya yılı ile bin gün yok yaşadılar. Tabi orada doğum yok cennette, ölüm diyor yok orada. Sonra bir sebep olacak, Kaderin bu tecellisi, rahatı yaşayacaklar, dünyaya gönderildiler. Sürgül olarak geldiler dünyaya. Tevbe kabulü kabluluyor Bir araya geldiler, buluştular. Ve Allah dünyada doğuma başladı. Doğum dünyada başladı. Her doğumda ikiz doğurdu Allah bir kız, bir erkek. On dokuz defa doğum yaptı. Sayı oldu otuz sekiz. Ama Nur, Adem babamızda ama. Bu da daha şey. Neden böyle ikiz doğuruyor? Tabii üremesi lazım, nislinin çalması lazım, edilmesi lazım bunların böyle. Peki nasıl evlendiler? Bu batın deniyor, bu doğumdaki kız evveliki ve sonunki erkeğe ve bir erkek de evveliki kıza. O zaman işçiliyat buydu. Tabi bu zorunlu idi o zamanlar. 19 doğum yaptı ama dur Adem babamızın alnında fardoya yine. Bir gün cenab sen geldi. Cennetten incir getiriyor bir tabak. Böyle ki, ya Adem bunu sen, peştin hava bunu yiyin, yatın. Seyyid Meryem bundan feryat verecek. Onun eserinden adım ona gelecek buyurum. Cennetten gelen incir. Derler. İncirin çok özelliği var. Derler. Bir Kuran'da bir sure var. Baştan öyle başlıyor. Seyyid vettin diye başlıyor, vettin diye başlıyor. Böyle yani bir ince konusuna girsek derin konu götürüyorlar. Adem babamız, Havva anamız cennette hata işleyince, yasak bebeği yiyince, elbiseleri soyuldu. Açısı kaldı. Koştular ağaçların dallarına yapma örtmeye ötmeyi vermen ağaçlar, dokunma bana ellerim. Sallallahu aleyhi ve vermediler. vermediler. İncir ağacı ya Adam gel beverin bu dedi. İncir ağacı vermediler. İncir ağacı geldi, ona geldiler, onu aldılar ve Adam babamız, hava anamız o inciri yediler, gel incire yediler, yattılar ve o gece hava anamız yine hamile kaldı yirminciye. Nur Adam aleyhisselam'dan havanıza gitti o kişi mutabak Nur bende. Ve doğunda tek doğdu bu sefer. sefer. Şeytan aleyhisselam o Tek doğdu bende. Neden Peygamberimizin eşcini dedesi olacağı için o ortak kabul edemedi mutabak bende. Tek doğdu bence. Peki sayın olup bu sefer kud escildi mi? Eki geçildi mi? Zaten erkek eksi bir tane bela. Habil öldürülmüştü ya. Belki sayı olarak noktandı. Hem sayı tamamlandı bu arada vereceğim. Şiit adı verildi. O günkü sözcüğe göre artık ne geliyorsa verildi. Ve bu sonradan Peygamber babası yerine mutlulandı. Şiit Aleyhisselam'ın doğunca Nur-u Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam, onun alnına kondu. Kimin alnında nur olursa, o kişiye bir saygınlığı olur. Yüzün, ayın onları gibi parlar, güneş yüzü olur, sevimli olur, iyi hale sahibi olur. Yani o taşıma layık olur, onu taşıma layık olur. derler. Öyleydi. Tabi şu şey aleyhisselamdan sonra evlatlarına bir babanın iki üç tane oğlu olsa hangisi buna layıysa ona konardı muhtemelenler. O taşıdır öpeneşim. Bu şekilde İrris aleyhisselam, Dua aleyhisselam, İram aleyhisselam derken sıra geldi İsmail aleyhisselama nur taşıdır öpeneşim. İsmail aleyhisselam biliyorsunuz Hz. Hacer ile evlendi. Ondan İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi. Onu bebekken daha Mekke'ye götürdü. Mekke'de bir şehir, kasaba yokken Kabe diyorken orada. oraya götürdü. Sonra zamanla oraya cürhümiler geldiler. Orası bir kişi bir kasabacaya döndü. Ve İsmail Aleyhisselam günü ulaşınca evlendi. Jürüm kabilesinden kız evlendi. İbrahim aleyhisselam ziyatına geldi. Ama in ve de beden kendisi ziyaretine geldi. Bugün de İsmail aleyhisselam ama gitmiş, elde yok ama. İsmail diye de hanımı. Kim o? Azı suratlı. Öyle biri. Ters bir insanmış. Ee, kızım, İsmail yok mu evde? Hava gitti. Ne sorsa, hep böyle ters ters böyle tepkili cevaplar verince, dedi ki İbrahim Aleyhisselam, kızım, İsmail gelince, ona benden selam söyle. Ona de ki, iyi güzel ama işliğini beğenmedim. İşliğin değiştiğini de ona de böyle. Anlamadı bir şey tabii böyle. Akşam üzeri oldu. İsmail Ersin'in avdan geldi, eve yaklaştı, babasının durunu fark etti. Bir peygamber gelmiş, onun tabi bir nuru vardır, her kokusu vardır, onu tabi gören görür, duyan duyar. Hemen içeri koştu, hanımına sordu, mümure kimse geldi mi? Bir yaşlı biri geldi, ne dedi? Ne bileyim ne dedi, sabı dedi böyle. Evi beğenmiş de eşi beğenmemiş. Eşi değişsin dedi. Öyle dedi. E sana selam söyledi. O benim babam diyor O peygamber o. Buna değil o. O benim babam peygamberdir o. Seni ana beğenmemiş. Eşi değişsin yine yani seni boşun bana söylemiş. Şifre anlıyor peygamberlerinden. Bu başını göstermeler. Niye böyle oldu? Çünkü ki peğdan taşımaya layık değil muhtemelen böylece. Tekrar evlendi. İkinci adam aldı. O da aynı şekilde oldu. Üçüncü evlendi şekilde. Bir evlendi. İyi bir ara geldi. İsmail'e barınca hemen bir çıktı. Oo, baltı bir yaşlı biri geldi ama çok durulu, sevimli. İyi insan iyi sever ruhları sever. Onu seviyor ama ne olur babacı bir bilmiyorum oldu. İlle bu içeriye. kızım var işlerimi izin yok. Kızım her işi veriyor e, İsmail nerede? Ağa gitti. Nasıl geçti Bu şu bol bereket hep her şeyin hep iyiden bahsetti Kızım dedi İsmail'i ona benden selam söyle. O benim kim olduğumu bilir. Ona tembih Evi güzel ama eşiği daha güzel. Buna sahip çıksın. Bir akşam üzeri İsmail Aras geldi. durup fark etti. Eve koştu, hanımıyla konuştu. Hanımı ağlıyor ama. Niye ağlıyorsun? Ah İsmail Aras, belki gelirdi. İsmail gelmedi. Ancak işte biraz su hurma bir şey verdim böyle. Onlara devreye gelirdim. Ayaklarımızı yıkadım. Bu kadar yapabildim böylece. Babam o benim babam. Seni beğenmiş. Ve nur o hanıma girdi derler. Ona geçtirirler. Onlarla bir oğulları oldu. Adı da Kaydar. K ile adık olup Kaydar derler. Takıldı. Bu Kaydar'ın da özellikleri ziliktir var mıdır? Bir al tavşan, ciğerler ne olursa olsun, ne kadar koşar, koşsun, onu geçermiş orada. Ok orada. O katanmış, attığı mutlaka tam hesabedermiş. E Sonra güreşte giyenmiş orada. Bu kaydede geçti. Ona geçti. Bana tabii hanımana derken böylece, gele gele, tabii bunları tarihi alıyor bazen bunlar kitaplar ama, Hepsiz sayamıştım bunların böyle şey. Abdi Menaf'a geldi. Ona başlıyorum. Abdi Menaf. Tehkim dedesinin dedesiyle yani. ediyor. Abdi Menaf. Tehkimizin dedesinin dedesi. Yani Abdi Menaf. Dedesi. Bunun dört oğlu vardı. Dört oğlundan biri adı Haşim. Nur ona geçti bunda. Üçüne geçmiş, buna geçti bence. Adı Haşim. Ve bu Haşim, babasından sonra Mekke'ye mükeremede Kuleyşin reisi oldu. Kapilerin reisi oldu. Bir ara Şam'a ticaret ticarete biliyorlar gidiyorlar o zaman Mekke'liler. Şam'a giderken Hazreti Haşim medine oradı. Orada bir kız gördü. Selma adında. Selma adında. Kıza bir de aşık olduğunu görünce kendisini onu tanıttı. Ben de, de kuş kabrini reisiyim, nekeliyim, Şam'a Kerman'a gidiyorum. Ona tek bulunduğu Yakınlarına kimse tabi velileri hem bunu kabul evlendi, onun evlendi onunla birkaç ayda kaldı ve bu defa Nur Haşimden ona geçmiştir veya Selma Hanım'a geçmiştir bu Medine'de böylece. Neden? E, Peygamberimiz orada bir ayağı olacak Medine muhterine ya. O zaman böylece. Hazreti Haşim Şam'a gitti. Orada Filsiz'e geçti. Ticaret için Gazze'de. Orada hastalığı öldü orada muhterine. Dönemedi eğer. Dönemedi. Bu Selma Hanım hamile olarak orada Kenil Du yavrusu da kaldı. Zorak Tayyip'e çocuğu doğdu. Adına taktılar Şeybe. Şeybe başında beyazlık varmış. Saçlığında bir kısmında o anlama gelişti, beyazım ak geliyor. Beyazlık geliyor. ona Şeybe taktılar. Haşi ölünce onun karışı Muttalip. O kabere sormuş olmuş. Bir gün Melih'e biri geliyor. Diyor ki ya Muttalip diyor. Selim diyor ağabeyin Haşim ve evlendi, bir kadınların adı Selin adına kız evlenildi. ondan bir şunluk doldu. Şunluk böyle. Çünkü şu anda artık oynuyor sokakta. Yani koşabiliyor, oynayabiliyor. Ama dedi, yani seni de yeğenim, onu bir görsün ama dedi ben de. Bir görsen böyle. Nur ona gitmiş. Dur. Alınır gibi parlıyor, çocuklara benzemiyor, bağırma çarmak yok, kızmak yok, kavga etmiyor. Çok uyusal, sakin, çok sinirli bir çocuklu böylece. Bu tarafı bunu duyunca, abisinin çocuğu, yetim tabii doğup duymuş arada, Habem'e kimseye, demezse bilindi, Medine'ye Onu buldu arada, annesinin razı etti, onu aldı, Mekke'ye getiriyor likeye girişler o zaman da çok köle satıldığı için genelde gidenler köle alıp gelirlerdi böyle. Bu Mutalip de yeni şeybeyi arkası oturmuş tabi devede. Peki girerken baklar ki Mutalip geliyor. Arkasında bir çocuk var. Bunu köle zanlılar. Kim acaba? Peki adı Mutalip'tir. Abdülmuttalip, ab köle. Yani Muttalip'in kölesi alma geliyor ebedece. İsmi öyle kaldı bu sefer adı. Unutuluş şeybe adı oldu Abdülmuttalip denildi muhteremler. Kim bu? Peygamberimizin dedesi muhteremler. Aynen Peygamberimizin kaderini paylaşan bir aynı zamanda. adım Talip amcadan sonra Mekke'ye Mükrevede o kabile reisi oldu kendisi. Çok ağırbaşlı, otoriter, ona göre mutlaka onu bir saygı duymuş kendisine. Ne zaman bir olsun çıkarmış bir tepeye, dua edermiş, Allah yalvarmış, yağmur yağmış muhakkak gibi. Çok sık zamanda evde gitmezdi, Kabe'de yatardı. Etrafa yatardı. Sonra Zeynep kuyusu kaybolmuş yerinde o buldu bunu. Biraz da gösterildi. Kuyuda bu açtığı için çok şerif arttı Bekir-i Nur onun alındı ama. Oğulları var. Kızları var. Fakat Nur onda hala daha böyle Bir gece bir Yakmıştık Kabe'nin yana başlığında uykuya dalmış. Rüyasında arkasından bir zincir çıktı, Zincir. Gümüşü parlak bir zincirdi çıktı. Böyle. Üç aralı gümüş. Böyle. Biri gökteye gitti. Biri doğuya biri batıya gitti. Sonra bu gümüş bir ağaç oldu. Yeşil bir ağaç oldu ki dini kapsayan bir ağaç oldu. Bahttaki insanlar ağacın dalına yapışıyorlar. Bazıları da elleri balta ağacın köküyle kesim oluşuyorlar bazıları da. Merak etti, de bundan, duygulandı. Rüya yorum yapanlar vardı o zamanlar, felaset açık kişiler. Onlara derler ki, senin listin derler, bir peygamber gelecek, yere göğe katlayacak. Bütün sondan sarılacaklar ama yakınları on delde dinle kökünü katma çalışacaklar. Baltavralar. vuranlar. Bunun üzerine Bahteki hanımı vardı, köklü olmuştu. Ondan bunları geçmiyorlar böyle. Anladı ki bundanları geçmiyor. Bir kadınla evlendi, adı Fatıma. Adında. onu evlendi. onu evlendiği gece Nur eşi Fatıma'nın alına geçmiştir benim. Hamile kaldı benim Hamile kaldı. Onla kim doğdu? Abdullah Peygamberin babası mı Artık Nur adı babamızdan başladı böyle. Ne beteşe böyle. Peygamberler, evliyalar, salihimler hep temiz nisil ama. Hep temiz nesil, iffetin nesille böyle gele gele Abdülhamit'ten peşi Fatıma'ya ondan oğlu Abdullah'a Nur intikal etti. <gülüyor> Nur'un gerçeğe sahibiyatlaştığı için de farklı bir özelliği var. O cahile döneminde baki bir kız gibi hayalı utanmış sevimli yüzü anında parlıyordu yüzü güşti onu gören kız da ona aşık oldular pek mi keremade o tellerler böyle geliyorlar takip ediyorlar ne al beni kimi para takip ediyor davet ekipe diyor bilir al derten o da tabii babam biri ben karışmam bari diyor böyle böyle o dönemde Eğlenmek erken evlilik yapıyordu o dönemde. O da beklenmezdi. Zaten eğlenmek kolaydı o dönemde evlenmekte, kolaydı. Fakat Hazreti Abdullah 25 yaşına geldiği halde hala bekardı ama. Peygamber gibi aynı yaşta oldunca oldu dedi. 25 oldu, bekardı. Babası Abdülmuttalif, varlıklı, Kureyşin reisi, Aynı kapıyı çalsa ona kızına verirler oğluna. Fakat araştırıyor, soruşturuyor, birini oğluna layık görmüyor ama muhtemelenler. Tabi cahilet dönemi o dönem ama muhtemelenler. Ahlaksızlığın yani, da kol gezi bir zamanlar böyle. Hatta çok işin babası bir veli olmaz mıhtemelenler. Mesela bir örnek vereyim bir Mugire vardır. üşük. Ebu Ceyn'in dayısı. Kafir. Batırlardı. Aşırı az demişler şey böylece. Hakkında ayet-i kerime geldi. Yani Bazıları ki zenim. En sonunda böyle böyle. Yani zinadan türeyen şey böylece. İman etmiyor Resulullah düşman Aleyhisselam adı terine. Fakat baktı ki Hakkında gelen ayet bütün o özellikler kendisine barame verdi. Ve kendisi yani birer zina olarak orada vasıflandı. Annesine gitti. Anne benim babam kim dedi bu Anne şaşırdı. Nereden çıkmış bir şey bu? Oğlum işte hayır, bana doğru söyledi. Çetik oluyorum bu terbiyede. Annesine vallahi öldürürüm. Muhammed'e onun Rabb'i ayette kendilerine göndermiş. Hepsi baktığım doğru özelliklerin bunun da olması gerekir. Benim babam kim? Bana bunu söyle. Bak iş ciddi. Öldürecek. Sört mevzası bir şey kendisi. Oğlum, baban bugüne çok zengindi. Çok malı vardı. Ama çocuğu olmuyordu. O dönemde kadınlara biraz verilmiyordu muhtemelen. Baban ölünce mal bana düşmez diye bir gece emzinin geldi, onunla yaptım, onda hamle kaldım. Yani o dönem göre döne muhteremler. Böyle böyle. Yani şu muhassi belirsiz bu şekilde. Bunun için Abdülhamd Hazretleri ne yapıyor? Oğluna kız arıyor ama pek güvene muhteremler. Allah'ın ilhamı da buna görece. İlgin bir gün bir sohbete bir kızdan bahsediliyor. ve kızı amile de. Ve kızı amile şöyle ahlaklı, iyi huylu, iffetli, hiçbir yere bakmayan, önüne bakıp yürüyen, peklere konuşmayan bile hem de çok güzel ahlakı daha da güzel. Hal adım talip Onladanın duyunca gönlü ona mütbeh oldu. Tatlı Tamam böyle. Aradığım gelin bu. Tam oğlumu abla layık, müteahherler. Bu işleme karar verdi. Gitti. Eve gitti, evine gitti. Tabanın kapıyı vurdu. Kuma ben Abdulmutalip ziyarete geldim. O enen buyur bakalım. İşi aldı bunu ama ve şaşkın çok böyle, şok oluyor böyle onun gönülü birden ve Bir acı yapıp tetap takıldı. Soğudu ona. Ne oldu böyle? Her zaman görüşüyoruz böyle. Niye böyle şaşırdım birden bire? Sam'ın ya mi tabii böyle. Dedi ki, dün geceydi eşim hanım rüyasında evli bir nur geldiğini görmüş. Gece evimize, nur gelmiş evimize kim aydınlanmış. Ben de yedi, o anda dedi. Dün gece ben de o anda dedi böyle. Rüyamda dedi. Gidemizi Az İbrahim Aleyhisselam gördüm dedi Muhterem. Dedim İbrahim Aleyhisselam gördüm. Ben dedi ki diyor. Dedemiz İbrahim Aleyhisselam. Ya ve be, Ben senin kızın amileyi abdülte oğlu abdullah nikâh ettim. Şimdi bunu kabul ederim hanımım. Şimdi sen de gelince diyor. Gece diyor, o aklına geliyor diyor böyle. Diyor ki, ben bunun için gelinemeyim. Madem diyor, dedemiz İbrahim Aleyhisselam bu şekilde demiş, kabul ettiler muhtemelen. Kabul O dönemde, yani orası, nikah yapılırdı, edilmek için. Söz, dışan, işte düğün, saz, caz, eğlenecek, meyvelenecek, günün olması daveti yok muhtemelen. Özel eşyalar, meşyalar yok bunlara veriyor Bir yatak, bir örtüce örtü, oldu mu? O kadar bir şey. Nikâhı akdedildi mi? Gelin alıp götürürdü beni. Yakın olsa yürüp birerdi gelin muhtemelenler. Uzarsa develi de götürürlerdi de bu kadar mıhtemelenler. Nikâhı olunca hemen haz amrini eve getirirler muhtemelenler. Evde amrini evine. Oraya getirirler. O gece, o gece Nur gerçin sahibine erişti. hazır Amin'e heyeceğim O gece evvel. Hatta bir gün evvel Baraka bin Neyfel'in kız kardeşi varmış. Baraka bin Neyfel meşhurdur o zamanlar orada. İlimde, irfanda, ahlakta şeyleri. Yani kişi vahşi kişi o zamanlar. Onun kız kardeşi Allah birbirini böyle görüyor. Allah'ın nuru görünce Allah diyor, iki yüz devem var bana ait diyor. İki yüz tane devem var diyor. Bundan sonra hibadeyim, beni evlen diyor. İstesen sonra beni boşa diyor. E bir geri sene yatayım, seni beni boşa diyor. Yalvarıyor, bana değil bu almasını evlenemem diyor. Eve geliyor. Babası da hasta hamileye nikâdını tabii, o iş kalıyor, oturuyor şimdi böyle. Gece hasta hamileye ben yattı, Hazreti Abdullah, Ona gitti. Ertesi sabahtan bir de hem diyor, kadar bana yalvardı, Allah aşkına bu bana yalvardı. O nikâhım, Allah'ın bir akşam iş bana bu diye. Geliyor kadına, durmuş kadın. Diyor ki, babamdan izin aldım diyor, nikâhına alması geldim. Bir bakıyor. Ben sana aşırıyım ben. Nur gitmiş ona diyor ben hatırladım ben. ben... O gece evlenince bunlar ne zamandı Recep Veya'nın başlarında olduğu yübaretleri var. Ama tabii kesin değil. Kesin değil. Bence. Evlenince Peygamber Alisem Hazretleri'nin mübarek bedeninin temeli asılmış olduğu bize. Yani Dünya'ya gelecek. Ruhu önce yaratıldı. Nuru en önce yaratıldı. Sıra geldi bedenine. Bedenin temeli atılmış olduğu. Mekke mükerreme'de birkaç yıldan beri devam eden bir kıtlık vardı. Kuratlık. kuraklık Tabi fiyatı yüksek aşık vardı. Çok zahmatiyer insanlar. Hayvanların otları kalmamış, her taraf kurumuştu. O gece peygamberin alsemust'un anıhabe düştüğü gece Mevlam ra rahmet verdi, yağmur verdi. O gece böyle. Çok güzel an böyle. Ya aşağı yağımda bir sirinle ya birkaçın zahmatti. Bek yemegreme de bolluk oldu mu otlar bitti, ağaçlar oldu meyveler oldu eklinler oldu ucuzluk oldu faralık olur böyle. Ona senetler fetch olur yani bolup senesi, sevin senesi diye isle verdi o senede. Acaba. Mutlu oldular mı ama şimdi? Abdülhamir'e mutlu oldular mı? Çok mutlu İkisi de mutlu oldular. İkisi çok böyle. Birbirini gömmeden duramıyorlar. Ahlakları tam uyumlu birbirlerine. Birbirini seven, ahlakları uyumlu, ruhları uyumlu. Belki de yeryüzünde en mutlu bir aile oldular. Ama... Görevleri kısa. Yani, kısa muhtemelen herhalde. Bu kısa sürdü. Hazreti Abi Muttalip dedisi Peygamber. Gelini amilenin hamile kaldığını duyunca çok sevinmiş. Çok seviniyor muhtemelen Çok seviniyor. Ve ondan Rüyasına gördüğünü bekliyordur ambele. Yani büyük bir insan olacak. Egem açmanı bekliyordan belece. oğlu Abdullah'a yavrum dedi. Madde de torun olacak birkaç yıl sonra vakti gelince dedi. Mekke'de hurma olmaz. Sen de Şam'a git. Kafir diyormuş Şam'a. Dönüşünde medine ora. Oradan en yumruadan al, ben ona deve keser dedi, üç beş yüz tane cevabı deve keser dedi bana. Torun ve doğunca inşallah biz yağacağız insanlara bilme, birkaç gün verelim böyle. O da pek iyi de Şam kavnağı beraber, deve kavnağı beraber, Şam'a gitti, dönüşte Medine oradı. Medine'nin dayıları var tabii böyle. Babası orada eğlenmişti ya, dedesi. onları orada. Yediğinde de hastalandı. Allah. Hastalandı. Dayıların elinde. Hastalandı. Bir zaman hasta yattı orada. Hasta yattı. Her gün günden günden zayıfladı. Takate kalmadı, gücü kalmadı. Ne hastalara fayda etmedi. Orada Mevla'ya kavuşturmadı. Yani görevini yaptı. Görevini yaptı. Son peygambere baba olma şerefiyle şereflendi. O görevini yaptı. Ve onu aldı. O da öldü. Ölüm haberi Mekke'ye mükemmelere ulaştı. Hazr-ı Amine bu Tabi hamile, genç, Allah'a ablullahı nerede beklerken ölüm haberi gelince yıkılı takmaktı. Daha kolesterolü doymadan ancak birkaç ay beraber yaşayabilirler. Sanki cennette ramadır. O kadar ahlakları ki birinde her açmış buyumlular. Ki en tabi genç yan kaldı. Yavrusu karanlıkta yetim kaldı. Ağladı, sınırdı tabi. Ama kader neyse ona da razı oldu. Peygamber Hüseyin Hazretleri ana karındayken bir de fil olayı oldu. Fil olayı. Kur'an-ı fil suresi var ya muhtememler. Fil suresi var kuran Kerim'de. Yok girmeyeceğim fazla. Yemen'den gelen bir ordu. başladı. Ebrehe denen kafir. Sanac yerine yeni başlayan sanaya bir, bir kilise yaptırmış. Amacı Araplar oraya gelsinler. Tabii Kabe taştan yapılan bir bina. Öyle süslü püslü değil. Onun özelliği kurşiyet ve maneviyat, madde değil. Bu aklınca süslü püslü, incili boncuklu bir kilise yapılıp büyük rişatılmış sanaya halk beyi geçin ama Arapların Kabe'ye saygısı olduğu için oraya gitmiyorlar. Hatta bir gün Araplardan biri sahadayken gece gizlice kiliseye giriyor. Oraya kuvvetli yapıyor muhtemelen. Hakarat içeren bir şey. Haberde bunu Ebrehe burada küpere bünüyor. Kızı öfkeleniyor. Bir de Kabe yıkacağım ben diyor teendler. O yıkacağım böyle diyor. Bunda bir ordusunun başında fili vardı, adı Mahmud derlerdi buna, İri bir fil varmış. Nereye gitse, fil başlı olunca savaşı kazanırmış. Yani. İşte Mekke'ye, taife geldi, oradan Mekke'ye yürüyecek. Ve adam kuşlar gönderdi, Ebabet tarımî, Evbâbî ee, kuşları, Genic'den Deniz geldiler. Her kuşun da ta üç tane taş. Bir de bir arasında, bir tane iki avuçlarında, pençelerinde hem de, doğur kadar taş böylece. Sanki böyle kimyasal bir silah bulundu. Kuş biliyor böyle, kimin üzerine atarsa böyle, direk geçiyor böyle, öldürüyor onları burada böyle. Daha beş aldı gitti bunlarla böylece. Bu ordunun böyle orada, tabiyle Mekke arasında, telak olması ne oldu? Kabe'nin kutsallığı kanıtlandığı bütün Arabistan'da şimdi muhteremden. Dediler ki bu ev Allah'ın evi, bu ev Allah burasını kuruyor diye. Neden? İslam'ın kübüsü olacak. Hac, ebn yapılacak. Bunun için Mevlam bunu ne yaptı? Bir ile bunu kanıtladı muhteremden. Tabi hamile olan Adım var muhteremler şöyle görüyor. Ben diyor diğer kadınlar gibi gebelik sıkıntısını çekmeden bu muhterem Yani bulantı, işte kusma neyse şunlar bunlar böylece sanki diyor o beni taşıdı ben taşımadım diyor böyle. Yani bir ağırlık olmuyor karnında. Hatta geceleri Yatarken tabi yalnız, karısı yok, dur kalmış böyle, yavrusuna olarak da kalmış. Yatarken böyle kulağını veriyor, bak karındaki karnındaki yavrusu hep Allah Allah diyecek edin muhtemelen. Onunla avlıyor bu şeyleri ebel Onunla avlıyor. Derken tabi doğum vakti elhamdülillah, Geldi. Allah'ın takdir ettiği zaman geleceğe o muhteremler. Evinde yalnız yaşadığı halde o gece üç tane kadın orada böyle. Biri şifahane diyorlar böyle. Abdurrahman annesi. Bir Fatıma, biri de adı Safiye. Safiye de evin havası oluyor deme. Onun kırmızı gelim yani var. Oluyor. İş vardı yanında böyle. Ama doğum yaklaştığını bilemiyor ama değerlendiriyor. Yani doğumun tanesi olmuyor ama kendisinde. Tabi peygamber doğacak doğacak ondan. Bunun tanesi olmuyor. Derken işaretlere başlayıp kendisine gelmeye yer gök alemde değişik oluyor. Yerde gökte. Melekler güne müjde yollar, melek gibilerine Bak, Muammar Aleyhisselam dünyaya geliyor, ana karnından. Ağızan peygamber, son peygamber. Bütün alem rahmet gönderilmiş peygamber, müjde yollar. Melekler gelip başladılar, alem ve alemin evine davran başladılar, dolaşmaya. Hulü kızlara geldiler, cennetten. İpekler'e bürümüşler. Uzun boylu hulü kızlar geldiler. Yana başına. Hası Meryem geldi. Hası Asiye geldi muhtemelen böyle. Bu şekilde evet Tarih bir nurlandı böyle. Bu gece Amin Hatun'un gözünden böyle kaldırılıyor. Yine kalp gözü açılıyor. Keşif açılıyor. Keşif denemel. Yedir bu meredikleri, ruhları görebilmesi böyle. Melekleri gördü. Kurkuzan'la konuştu. Onlarla beraber Kabe'yi gördü. Gökleri gördü. Bütün alem bir neşeli, sevinçli bütün alem. Melekler Allah tesbih alırlar sevinçleriyle. Ay güneş Allah dediğinin sevinçli dönüyor. Yer bir nura büründü. Bir sevinç alem oldu. Allah katında Allah katında öyle diğer var peygamberimizin bu tayin makam. Allah katında öyle değerli var peygamberler hep beraber. Yani bizler ne yazık ki bilemiyoruz ama diğerine böyle. Peygamberimizin sünnetine sarılamıyoruz, sünnete sarılamıyoruz, sarılamıyoruz hep beraber. şimdi o yok sünnet o fazile. Resulullah sünneti o hep Onu sevmek, onu sevmek müthrebeler peygamberin. Mehlit bir bölüm bilim aldım buradan Maturiye meşkili hoşubek sonrası evvelce Yusuf Bey'e de kitap var. Yazan Süleyman Şirebazır yazmış bunu bu şekilde. Susumdan hararetten katî. Dik yani valimiz susudun gayret hararetten katî. Onda amir alemize bir hararet verildi bu der. Hararet böyle, susuzluk böyle. Yusuf'e yandı. Sunay bir can dolusu şerbeti. Bir can Doğduysa bir bardakla kuru kızları ona bir su verdiler. Ama cennetten gelen su, zemcen dediğim bu tarzı. Cennetten gelen bir su verdiler kendisine, hürri kızları verdiler. Kar akıdi ve hem soğuk dedi. Kardan daha beyazdı ve soğuk. Şimdi kış mevsiminde soğuk bir anlayamayız ama o zaman meclisinin ilk bahardı ve bir kemikerin olgu ekmek Ekmekke demedi. Yeni yemekke olgu dönemde. Demek ki su kardan daha beyaz ve soğuk. Biz daha iyi şekerde yok dedi. Kadı ile de şekerden daha tatlı böyle. Yani tadı başka beyaz ve soğuk su. İçinmanın olduğu cismin nura gark. İç bunu diyorlar. Onu içince cismin nura gark oldu. Böyle. Cismin bedeni. Tamam, vuruşta kaldı böyle. Gark olma derler. Mesela bir insan suya düşse boğulsa, suya gark oldu diyorlar bunlar. Yani boğuldu suda böyle. Bunun her şey kaplıdır böyle şey. Evi, içi, dışı her tarafı nuru oldu. İdemmezdim, nurdan kendimi fark. Öyle olur nur oluyor ki, bedenim nur oluyor, Amin Bâlimizim. Kendini ayıramıyor nurdan böyle. Yani şu beden şeffaf ulaşıyor, bedeni. Nur oluyor de, nur içerisinde kendini fark edemiyor. Amin Bâlim Hattâ. Geliyor bir ak kuş, bir kuş Onda bir ak kuş, bir beyaz kuş geliyor. Javan diyor, açık kanatlar süzü geliyor böyle bir kuşun önüne. Beyaz bir kuş geliyor, kanatları Javan. Ay ki açık bir açmış süpürme kanatına böyle, açık kanatlara böyle böyle süzülüyor geldi böyle. Arkamızda adı kuvvet de hemen arkasında kanatları sıvazda ama kuvvet baslıyor bu şekilde. Böyle. O saatte o sultan değil. O anda doğdu o Sultan-ı Din, Yemin Sultanı Muhtemel Bey'de. nur oldu, Semaat-ı Zemin Muhtemel Bey'de. Yeri Gökta'nda Nur kesildi Muhtemel Bey'de. Her tatlı Nur kesildi. Hazreti Safiye Valimiz, Peygamber'in halası, o büyüyor. ben o günce oradaydım diyor onun da gözüne böyle kaldırılmış. Oda merkezleri görmüş, huyları görmüş, onları görmüş. Bekürüm diyor, gelinemez diyor, doğum yapacak amine. Ama öyle bir işaret yok. Yani bir sancısı yok, sıvı yok, ağrısı yok, sıkıntısı yok bir şey bu şekilde böylece. Yani bir anda, bir anda, bir kuyu arkasından bir kanadırı sıvazlayınca hemen doğum olmaktı. Elim aldım diyor, göbeğini keseyim diye baktım diyor göbeği kesilmiş bu temelde, sünet olmuş ve durdan bir kundan sarılmış derler. istedim diyor, nerede kovandı ya? Bunu yıkamaz sahip, yıkandı o derler. bu böyle. De. Yıkam mi yıkamama diyor, Bir sarılmış, aldım onu yere koydum diyor, yüzü koyun yattı. Secdeye vardı mu temelde? Secdeye vardı. Ve baktım diye bir şey fısıldama gibi böyle hafif bir ses diyor. Kuar Diyelim böyle diyor. Şu söyledi La ilahe illallah ve inni Resulullah ve inni ben Allah Resulüm yani. O dedim böyle böyle. Sonra iki defa diyor bir şey gibi söyledi. Yine dedim, ne dedi? diyor? Ümmeti dedi nokta hemen bak. O anda önce Kerim Tevriş söylüyor böyle. La ilahe illallah ve inni Resulullah. Ben Allah Resulüyüm dedi böyle. Arkadan ümmetim ümmetim noktada sonra diye bir nur geldi. Aldını hüfr çıkardı o zaman hemen. Güfte çıkardı o zaman Yine getiriyorlar oraya koyuyorlar. O anda Hesabdülü talip o da Kabe'deymiş böyle. Sabah karşı oldu. Güneş doğmadan dağılıyor. Yani imsak vakti tam çıkmadan, çıkmadan tan yeri ağırmadan. 11-12'ye bağlayan Rebbi gerisinde. O yıl, o günün paratesiydi. O bir kere Elhamdülillah bu sene tam buna mutabık geldi. böyle. Bugün 11'i pazar. yani bu günü sabah karşı sabah karşı aydinle daha tam başlamadan olmuş oluyor. Yarın inşallah pazar tisti Elhamdülillah İnşallah daha buna tevecü bildiliyor bunu böyle. Yani bunda bir hayır bekleme bunda o hayır bunda bekteme. İslam alemi şu anda koku bir sıradan. Yani İslam aleminin her travembeli. İsraili, Amerikalılar, Avrupalıları hepsi birleşmişler. İslam'ı yok etme orta doğudan. Yani büyük orta doğu kurmak, yani İsraili büyütmek, egemen kılma orta doğuya. Sana da ufak devlet kurma, pırası, başlama pırası istiyor bunlar. Onların tabi amacı bu şekilde. Allah'ın bir takdir var muhteremlerim. Bazen zaman gelir ki artık her şey bitinir böyle. Hendek Savaşı öyle oldu Hendek Savaşı muhterem. Hendek Savaşı'nda düşman çok kuvvetli, güçlü düşman çok. Kaç kabile geliyor gelmişler? On bin kişi o zamanlar böyle. Silahları bol, yiyecek her şeyi bol. Bunlara savaşma, Müslümanların imkanı yok onda karşı çıkmaya bunlara böyle. Bu için hendek kazılar. Savunma bir savaş yapacaklar, savaş savunma. Tablaklar deli atıldı. Hende, medya atıldı tablak böyle. Sibe denilen böylece eğer düşman hendeğe geçmeye çalışırsa kim taş atıyor, kimin ok atıyor böyle. Ok az olduğu için ok atan bir fazla böyle ziyanması neye? Taş atıyorlar bazen bu şekilde. Üç hafta devam etti muhtemelen savaş bu şekilde böyle. O sırada Allah'ın hikmeti e, sahabelerin en büyük ve son sıra Medine'deki açlık var. Bir kıtlık var Medine'de. Hurma bile olmadı sırada. Hurma bile olmadı. Çok az bir hurma kendi kazdılar Aç, susuz. Gecelerde soğuk çok oluyor. Üsttede bir şey yok böyle. Artık uyuştular, bitiler, açtık hepsi bunlara vurdu. Hele artık son günüymüş o gün böyle. Bir gün evvel büyük savaş oldu. Bütün cümletlik kafirler. Hatta o gün öyle ikiniliği kalmadılar bile. Savaşla kılamadılar. Her günü sahabeler bir kısmı dağıldılar böyle, münafık dağıldılar bunlar böyle. Ancak seçme ihlaslar kaldılar ama artık kımıldama halleri yok. Aşlı, soğuk, üşümeden kımıldayamıyorlar. İkindi mütakip Cebrah-ı Salaam e baktık, Yüzüne baktı karşıdan gülümserek geliyor. İyi haber var. Haraşim Cerbae, çabuk söyle. İyi haberim var. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müze'ye geldim sana. Esbabın imtihan kazandılar. Artı imtihan bitti. Artı bundan sonra Medine'ye saldıracaklar kâfirler. Sadır siz de. Artı fitne başlıyor. Benim başım, fetihim başım. derbentte. Peygamber soğudu. Kara Cerbae Hayvan nasıl olacak bu savaş? Yani zafer nasıl kazanılacak? Yani, çıkıp da Müslümanların karşı gelme imkanı yok onlara böyle. Haler yok böyle, böyle. Düşman çok kalabalık. Burada yavraşlarım. Sonra karşı taraftan fırtına çıkar. Fırtına rüzgar çıkar. Sonra helal meleği gönderecek yardım bu şekilde böyle. İkinden sonra bu taraf aç. Kuru hurma bir yok böyle. Bırakın kısır çorbayı. Üşümüşler, donmuşlar. Artık kanları uyuşmuş. Ama sabırla sabah bekliyorlar Resulullah beraber. Karşı taraf develeri kesmişler, kazanları yakmışlar, etler pişiyor böyle. Pekmeler pişirmişler, üzümler, hurmalar, şunlar, bunlar böyle sermişler, oturmuşlar meydanlara. Hatta şarapları, marapları da belki arkadaşları şunları bunlara var. Onlar için mağazadan bir ziyaret hazırlıyor böyle. Biraz sonra bir rüzgar başı esmeye hafif böyle. Kendilerinin bir tarafında. Kendilerinin daha büyük görünen bir kısımda. Kendilerinin daha büyük görünen Ancak bir deva geçemeyecek, at atlayamayacak kadar o kadar böyle. Bu taraftan sakin hava, karşı taraftan rüzgar başıdır böyle. Durmadan kızıl atır rüzgarın başı. Kuvvetlere başladı bir fırtına oldu kasırga oldu, artilleri kes çakku taşlarına kaldırı toz duman oldu karma karışık oldu, çadırlarım koptu direktörimdi ipler kop çadırlarım yer çadır uçuyor havada kazanları devirdi hayvanların gözlerinde oldu kum fırtınaları kum girence atlar devrilen atlar gözleri yanınca ipli koparan dağlarda bembeyaz. İnsanlar gözlerine kumlar doldu, ince kum tane gözlerine doldu, gözleri yanıyor, gözleri açan yollar, gözleri kanlandı, hayvanlar karmakarışık, birbirine tekme yolu hayvanlar. Yangınlar başladı, çadılar yanıyor, kazanlar devrildi, karmakarıştayken hava kararınca melekler geldiler. Melekleri görmediler fakat seslerini verdi. Tekrar da melekler, Allah'ın egber! Allah ekbade imlerler sanki defoluyor böyle. Onların yani korku varik günlerden muterler, bozgun halde böyle, düzensiz böyle, kaşan kaşınay böyle, demeler, dağınık her karma karış şekilde kimsesi göremiyor, zaten gözleri görmüyor, yaşarmış gözleri, kızarmış gözleri, karanlık korkudan dalan muterler. Tabi. Bunu sabere buradan karşılamını icra bu şekilde böylece. Sonra sabah olunca namazı kıldılar. Bu alisamadettir. Esabım karşı geçiren bakalım şimdi. Geçtiye karşıya ay, mallar helal, kârimat olmuş oluyor. Bu İslam için özel bir ammum. Bu mesela kârimat helal oluyor böyle. Devamlı başı başım var. Kazanlar onu toplamışlar, şun üzümler, kurumalar, şu ar onların şuna bilekem bunlar böyle. Orada yine de deve kesildi, ateş yakıldı, etler pişirildi, kurumalar şuna bunlar böyle. Bir ziyafet, boluk bir an oldu. Her ayak altı bu esnafın yirmi tane kazanlar Artık Medine'ye saldıracak bunlar Son mu saldıracak Medine küfür ederken? Asrarda bizde. Önce Hayber Mekke'derken böyle, fiti başlattı bu devler. Şimdi şu anda da bu cemaatimiz sanki o Mekke'deki böyle, inşallah belki bu Müslümanların son imtihanı muhterem böyle. A imtihanı. Yani gerçekten yani işleri yakan muhterem böyle. Hani vicdanları kaldıramayacağı böyle. Mehmet sırrını aşan böyle. Zulüm. Böyle. Zulüm, işkence. Böyle. Açlık, bombalanı evleri Mesela bizim burada bir derbim yaşandı Sakarya Biregeşi'de biliyorsun muhteremler. Kocaveriler Gürcük'te yakışattı. Fakat derbimden sonra tabii sağ kalan kaldı. Erandülle yardım geldi, hatta bavu yardımları geldi. Bakılı insanlara böyle, ama o zavallar ne yapıyor zavallar? Arkası bitmiyor ki. Bir anda bombalanıyor. Nereye gitsinler? Hastane yok, hastanede bombalanıyorlar. Fırınlara gidiyor, fırınlarda bombalanmış zavallar. İlaç yok, bakacak yok. Açlık kıtı bu şekilde böylece. Bakın bir kısmı denizde boğuluyor. Ona kaşar kırdılar böyle. Ülkemizle ülkemizdeki müteahhirler tam düşmanların böyle hepsinin böyle hele hilal savaş o durumtu böyle. Yani dostluk ittifakı Türkiye denilen, Amerika'sı da, İsrail'i de, Avrupa'sı da müteahhirler hep beraber böyle. Onu açanları askerleri, şunları bunu onlar sıralayabilirim böylece. Ülkemiz böyle zaten son kale Türkiye kalış şu anda. Kayseri buraya geliyordu böyle. Güzel kaçalım. Ama inşallah muhteremler yani Allah alemi muhterem ümidim İnşallah teala, bu imtihanı son tamam muhterem şey şekilde. Ne bir Riyama otaya muhteremler 25 Aralık gecesi 20 Aralık gecesi. Görüyorsunuz oyunu Aralık, 20 Aralık vardı muhtemelen. Oradan başladı böyle, oradan başım böyle böyle, oradan başta düğmeye başladı böyle. 25 Aralık gecesi. Ben tabii fazla dinlemiyorum böyle, imkan dursa fazla dinlemeye. Gece yarıştan sonra rüyadayım, rüya görüyorum, açık net bir rüya yeşillik bir alan kalıp insanlar böyle. Hep evli bunlar hepsi. Evli hepsi böyle. Nurulu, öyle sevimli, sempatik hep evli olanlar böylece. Ne el alıyor. Hepsi, böyle. hepsi, böyle. hepsi böyle. Kisi böyle. Kisi böyle. bak böyle hepsi böyle doğru demiyorlar. Yalvarır. Allah Allahın yağmaz Allah'ım yağdır böyle Allah yağmur. Tabi neye dua ediyordu, Bir muhteremler. Biri bağırdı, kalk dedi bana, kalk! Sen dua ediyordu bana, kalk sen yapma dedi, kalk bana dedi, dedi muhterem. Bak muhterem Hemen kalktım, hapza aldım, ikri adama sulu muhteremler, Allah'ım. Onun neyi dua ediyorsa, onun size kabul ediyordu. Bilmiyor muhterem Allah dua etti muhteremler. Sonra tabi sabah öğrendim. Önceki plan öğrendim böyle, yani şeylerin, zalimlerin bir şey öğrendim muhterem bir şekilde böylece. Elhamdülillah muhteremler, Evliyaların duası muhtemelen böyle. Yani yüzey gibi değil muhtemelen böyle. Böyle pısıklı mıhtemelen? Nasıl Allah'ım nasıl muhtemelen? Bütün böyle hücrenin duaydı muhtemelen. Böyle diyorlar. İnşallah Teala bu sene doğumu da muhtemelen Elhamdülillah parasiye ya geliyor. Yarın nasip olsun İnşallah Teala böyle. O gün doğmuş oluyor. Onun hürmeti İnşallah Teala İslam'ın inşallah bu Mağsus halde olacak inşallah mütevaz. Rabbin yardım etsin inşallah Allah vereceğe. Halde adamı o anda kabir yatıyormuş gene. Bedesi pek almamış, adamı talip. Sabaha karşı tabii daha henüz daha tangeri ağrmamış yani şafak atmamış daha. daha alacak karanlık ortalık yatıyormuş böylece uyum yaman onda. Yön bir kez ses geliyor. Gül bir ses geliyor. Ya Abdelmut Talib kum. Kalk. Amelin çocuğu, torun oldu. Git, adını Muhammed koy dedi adamı böyle. adr Muhammed koydu adamı böyle. Git onu gör. Hemen kalktı, geldi, kapıyı vurdu. Birkaç tane kadın evde duruyorlardı. Kime ben Adr-ı Muhammed'i vereceğim. E, torun oldu mu? Oldu gözün aydın bakalım, gözün aydın bakalım. İşe girdi Mustemenler. Şey i̇şte bakınca o kadar sevindi ki böyle adını kucağına. böyle sevindi. Ama bir de hüzünlendi, ağlamaya başladı. Atrolu Abdullah geldi. Bugünleri göremedi diye Mustemenler. Yavrum Abdullah bugünleri göremedi diyor Mustemenler. Görmeden böyle hem Torun yetinin doğdu. Onu göremedi. O adını o taktı. Hatta rüyada azamet delillerini demişler Adı Ahmet'e derlerden. Yani falası sabah. O zaman sabahı. Ebu Leheb'in bir carisi vardı. Adı Süveyde. Ebu Leheb. O zaman adı Uzza. O zaman adı. Ebu Leb sudan burada. Lakabı. Adı Abdullah. Onun bir kölesi vardı. Adı Süveyde. Onun bir çürü olmuştu. Köle ama tabi şu olmuş yani sütlü sütlü var. O müjdeye geldi. Ebu Leb. Ya seydi efendim böyle müjde gözün aydın. Ne oldu? Kardeşin ablan oğlu doğdu dedi böyle. Adı Mame takmışlar ama çok sevindi, çok sevindi de bele. O da sevindi muhtemelen o anda sevindi. Tabii kardeşi Abdullah öldü, onun yar olarak doğdu, oğlu oldu deyince o anda çok sevindi. Ebu ler o çok sevindi. Ligiç aleyküm bir dedi, ona sen süt ver. Seni azal ettim dedi, hür sebeple de benim için, bana müşri böldüğün için bu böyle. Şöyle geldi, o da benim annesi olmuş olmuş mu trenden böyle. Ebu ölümünden sonra, yine kardeşi Hazreti Abbas Hazretleri, onu rüyada görüyor. Ölümünden sonra Ebu Leib'in, İslam'dan sonra tabi, onun onu rüyasından görüyor. Bakıyor ki Ebu Leb yanıyor, her taraflı, her taraflı ateşten beri her taraflı yanıyor, yanıyor, yanıyor böyle. Utrumda ah vah böyle, vah ince belmedi adam böyle. Küçük küçük bir barı varıyor. Tabi Abbas hasabın kardeşi, abi abi Ebu Leb gidin ne hasabın, ne hasabın, ah sorma kardeşin, sorma dedi, sorma. Dedi, sorma. O yeğenim Muhammed'i hakil gördüm. Onu yedim diye aşağıya gördüm. O inanmadım, ona karşı geldim, Yanıyor şimdi pişmanım, yandım dedi, yanıyorum şimdi. De. Ay dedi, Allah böyle gibi dedi, ''Ve'at ellehep'' ''Aleyh bir şey'' dedi. Peki dedi, hiç adabım durmuyor mu? Hep böyle mi? Duyuyor. Hafta bir gün biterim der. Harika şey günleri de böyle, Yavaşlıyor herhalde dedi, dedi ki, küçük parmağımda su, soğuk su geliyor. Su geliyor. Onu emiyorum, Ateşim alev devam ediyor. Alev soğuyor. Sereb bir alev geliyor bana. Beni serinleştiriyor. İleride küçük süz su, su geliyor. Onu emliyorum. Neden bu acaba dedi? O bana dedi ki, Doğduğu sabah sevindiğim için ateşim de soğuyor ona gönderim, jâre mi gönderim, süt ver diye o da solumana girdi muhtemelen böyle Yani Peygamber Hazretleri'nin doğumuna sevinmek bak bu derim, ben. sevmek böyle. Yani Peygamber Hazretleri'ni Aleyhisselam'ı sevmek, Peygamber Hazretleri'nin böyle. Peki sevmek kolay mı acaba muhtemelen? Tabii sorusları bize, en başta ben çok seviyorum, seviyorum derim ama Almasınlar muhtemeler. Almasınlar muhtemeler. Yani gerçek bir Sevgi muhabbetler acaba acaba? Aşk sevginedir muhtemeler. Nedir acaba? acaba? Üç türlü sevgi var. Mühtemeler. Biri hub-ü tabi'i deniyor buna. hub sevgi anlamına geliyor. Hub-ü tabi'i. İkinin hub-ü nefsi. Üçü hub-ü kesbi. Hübü tabi, bir insan yavrusunu sever. Evet. Hatta bir kedi de yavrusunu sever, onun köpük karını sever Bu nedir? Hübü tabi be. Doğal bir sevgi bu. Bunu böyle ve Emre'de. Her canlı var be. Her bir anne, her baba yavrusunu sever. Hübü tabi. Bunun tabi sevabı yok ama böyle. İlk, hubi, Nefsi, nefsani yani böyle. Yani şehvetten gelen eşlebiri severler. Fakat bu nedir? Nefsani sevgidir muhtemelen böyle. Bu da gerek insanlara bu nefsin devamı için gerekiyor bu da. Üçünün üstü hümbü kesbi. Kazanacak böyle. Yani çalışıp, nedenleyip, nedenleyip böyle bir gayret ile Ele geçecek bir sevgi bu. diyorlar. Doğal diyor böyle adam böyle. Bir de kanuncu bu. Çalışmaya bağlı, çabalamaya bağlı böyle. Bu nedir? Allah sevgisi, Peygamber sevgisi bu tabi öyle. Peygamber arsan sevmek azadetini. Tabi sırf ne gerekiyor? Sıra varı şerife. Ki bağlantı kurmak, arışma azadetine hafıza kurmak böylece. Ne diye mira veride meşhitten Cuma günde hutbukları alırsam adetleri kuruhuma kötüyü vardı. yerle böyle yok da minber böyle zaten o mümkün meşhidi görsek yani dış göründen zahiren sanki bir mara gibi verat ediyorlar temeli taş üzere kara kerviş kiriş yapıp yapıyorlar çatı yok. Yokluğunda daldirma diyeceğimler. Hasır bir yerde toprak böyle. Bana yağ mı yağandı zamanlar, iş çamı bir olurdu böyle. Ve karanlık bir yer, ama o mesih cennetten daha tatil sahabelere. müstafiyiş bana verecekler, bir cehaet aşıyor zaten böyle. Peki Ali Şah adetleri, Kubbe gün Çuma günleri ayat okurken. Buraküten dayanır, yasınlıktan böyle. Tuturundan böyle, yasınlıktan böyle okurdu. Bir kalın geldi sahabe-i en sağdan, Medeni yerlisinden dedi ki Ya Resulallah dedim, benim bir köyem var dedi bana. Elinden marakozu sanatı var, geliyor, bu işi biliyor. El izi verirsin dedi, sadece bir mimber yaptırıyorum buraya böyle. Birkaç basamaklı böyle çıkarsın Okur da okur, hutbe okursun böyle. Hem sen cemaat görür hem oturursun böyle. Değerli de bunu kabul etti muhtemelen. Kabul etti. Medine halkı anlamaz da bunlar keresi işinden muhtemelen böyle. Hele gelin bunların bu işler böylece. O köle kurma kesti. Bunların tahta yaptı bunlardan. Kalas yaptı bunlardan. Üç basamak bir oturma yeri. Böyle bir minder yaptı. Tabi o gün için tabi o zaman pulaya yok. Yani kesildiği gibi rende, pulaya bir şey yok. O zamanlar bunlar ya bunlar. Süsü bir yok ama o gün için çok deli bir şey böyle. İlkcik maalesef mazretleri oraya çıktı. Okuma başladı. Kurma kötü ağlama başladı Kurma kötü böyle. Çocuk ağlayıp susamadığı gibi 10'arlık bir deve doğumunda sanat çektiği gibi böyle, yani birkaç çeşit anlıyor bunların sahabeler. Ama her bir sahabenin bunu duyuyor muhtemelen böyle. Bu tabii kendisini kurmak kötü, ağlıyor muhtemelen. Ağlıyor böyle. Herkes baktılar, peyaz indi mühtemelen miyverden, geldi. Bu makine sıvazladı, sarıldı. Sus yalın var dedi muhteremler. Sus muhterem yalın var ben buna dayanıp okurken bu da bundan fiil oldu. Fiil oldu muhteremler. Muhterem çıkınca ondan mahrum kaldı. Bu için aldı nedir? Rahmeti'l-âlemi muhteremler. rahmetil l muhterem Bütün aleme rahmet. Nasıl güneşten değil mi? Herkez faydoluyor materyalimizi dünyada böyle. Hava da faydoluyor, deniz de faydoluyor da güneşten. İnsan faydalanıyor, bil ki faydalı mutludur bence. Peygamberimiz'in de rahmetinden bütün varlıklar faydalı mutludur böyle. dağlar, ağaçlar, akan sular, merkepler, kuru derler, yerler, gökte ay güneş, onun durumdan faydalanırdık pek asla. Peygamber'i sevmekte bir makam ama muhterem der. O halde öyle, aşkı resulü diyor. Aşkı resulü. Böyle. Bir makam muhterem. O makama gelmeyen Peygamber aşkı yanamaz muhterem. Şey. O makama gelene de Peygamber'i görmeden duramadı muhterem. Duramaz böyle, böyle. O makama geldi böyle. Aşkı resulü muhterem. Ne yürüyün sevimler? Günüz Hayrem'de gece düşüne, günün sembi. Günüz gece düşüne rüyanda. Bak, aşık günüz ne Aşık günüz peygamber aşık olan seven ne günün sembi? Günüz hayalimde diye de nereye baksa Resulullah'a göre nereye baksa Resulullah'a göre. Gece aşık oluyor kapıyor, rüyasında peygamber tutuyor. Rüyada terörü görmek için ne yapmak gerekiyor muhtemelen şimdi? En tatlı rüya, en güzel rüya ve gerçek rüya yani şeytanın karışamadığı gerçek rüyanedir. Rüstü rüyada görmek muhtemelen. Peki ne yapmak gerekiyor görmek için acaba, rüyada görmek için? bir genci imra aşık olmuş Peygamberimiz Aleyhisselatörü'ne. Öyle zannedip kendisi bir adı. Ve soruyor, soruşturuyor, işte hocalara soruyor, ona buna soruyor. Acaba ne okuyayım da, hangi doyunu okuyayım da, Resulü'nü okuyayım da göreyim. Bunu tavsiye ediyoruz buna böyle. Şuna okuyor, şunu okuyor, bunu okuyor, Resulü'nü Her adını yapıyor, ama göremiyor aslında. Yatayken onların tavsiye üzerine on kere, beş kere neyse yedi kere, yüz kere o okuyor. Sabah kalkıyor, yok. Yeni göremektir. Sonra günü uyanık ehli, ehli gönül öyle bir Allah'ın dostunu buluyor. Ona gidiyor. Anlı durumu her durumu yaptım. Her şeyi okudum, her şeyi yaptım. Resulullah'a çok aşıkım. Onu yine göremiyorum ama. Ne arayayım acaba? Han başka bir dua dua. Gülüyor Allah dostu. Tabii bakıyor, alır durumunu Allah. Allah dostları pek keşif açık bu trende. Ona kalbi görüle bu Kalbi görüle böyle. Allah dostu karşeşim kalbi nazar eder. Eğer kalbi falak nurluysa onu sever Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer kalp karamsar korkularla mestlenene böyle. Dönelik örnek veriyor, bir örnek vereyim ortadanlar. Halid Bağdadi Hazretleri. Benim de Halid Bağdadi Hazretleri. Bizittere kendisi zamanın en büyük kutup azamalarından Gavs-ı Kâmil'i kendisi yücelullah. Bu da keşfi açılmadan önce aslında Evliya makamına ermiş ama açılmamızda keşfi daha. Ama Evliya makamında otada alı yaşıyor hayat yaşıyor böyle. Hacı gideyim diyor diyor Bu kalkıyor. Medine'ye gidiyor. Medine'de bir zaman kalıyor. Hac zamanı geliyor. medineden belki gidecek. Medine'de Allah dostuna tabi orada çok tal dostları. Bir yere gidiyorum. Ben diyor İsa'dan diyor yarın inşallah diyor Mekke'ye gideceğim. Kadınlar darına Mekke mükerremede? Bana var mı tavsiyelerin? Onu şöyle yapıyor. Orada diyor dört mesyap vardır. Bazen diyor şen ibadete benzemez ibadetler diyor. ''Girme de her şeye karışma.'' diye böyle. madem ''Her şeye karışma.'' diye böyle. Sen diye ibadetine bak orada, soranlara cevap verirsin. ''Her şeye oraya karışma.'' Bunun tam sonu benim vasiyetim mi? Tamam, peki bakalım. Hadi uğurlu olsun bakalım. Geleyim Ekim-i Kerime'ye. Emresini yapıyor tabi, İran'dan çıkıyor. Erken de gelmiş, oturur biliyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Dönmüş Kıbrı'ya. Mekke-i Kerime'de. Karşıdaki Beytullah önde rahle Kuruptu. Dağmış Kuru-i Kerime. Onlar tabi dalları baktılar böyle. Kendini verir böyle. Anlamında bir kereşim dallar dallar dallara maletara bölece. Bir araçta bir araçta bakıyor. Önde bir oturuyor. Arkasını kıbleye dönmüş. bize olarak dönmüş. Buna bakıyor böyle. İşte Allah, Allah Ya adam o kadar diye mi ya böyle? Karşı Beytullah, Allah ne, Kabe Muazzama diyor, ona sırtına dönmüş, bana doğru dönmüş bu şekil falan diyor. Baksana bakıyor, o devam ediyor, dayanamıyor. Arkadaş ya bati hakkında değil, Beytullah diyor, Kabe Muazzama. Baksana yüzüne orada döndün diyor, niye bana döndün diyor. Gülüyor. Neden sandı Melike Hoca nedir sen Melike Hoca diye böyle? Sen demedim bir şeye karışma demedim sana diyor. Neye karışsın böyle diyor. Deyince anlıyor ki boş değil. Hocam diyor anlıyor ki sen boş değilsin diyor. Yaptığın bilinçli yaptığın bir şey ama diyor. Hiç Allah için diyor bana bunun sebebini söyler misin? Söyleyin diyor ben de. Şöyle diye Beytullah'a Kabe'ye baktın diyor. Kabe diyor. Tabi o da nuru böyle, böyle Allah evi böyle böyle diyor. Şöyleye tamam bakındım diyor. Karp kara diyor, alacak kara. Şu bu kara böyle diyor. Bir esnem karpı baktım diyor. senin karpı dur diyor. Ben daha para gelim tabakaya. Karın durun, ben daha para geldi. On şeyin sana dönüme Yani Allah dostları müserramlar. Onlara baktım ve karşı geldim. Onlar baba kıyafete bakmaz, Namazdaki bakmazlar diyor. Namazda ki bakmazlar. Namaz, el bağlanmış şey, eğiliyor mu, bakma onu böyle. Kalim bakar da muhteremem Şimdi bu genç de tekrar dönüyor muhteremler, ne demiştim bana, peygamber e aşık. Bir günü eline geldi, havuzdostunu buldu. Ona diyor şimdi, hocam ben Resulü aşıkım Ali Samazek derine, ama hocam göremiyorum. Her şeyi yaplı duydu yine göremiyorum. Var mı başka bir bundan Tabii nasıl bunun kalbe bakıyorum muhteremler. Yok. Kalp görecek hali yok böyle şeylerde. Kalp göremez. Paslı. Paslı. Gaflet yani gaflet, muhtemeler. gaflet müze. Gaflet Yani günah işlemese bile gaflet diyor. gaflet Allah unutmak. Unutmak. Muhtemeler. Evet namazda boyun bir bağlar ama kalbine başka şey vardır. Benim Buna şöyle diyor. Yarın diyor. Resulullah diyor rüyada duayla görünmez diyor. Görünmez diyor böyle diyor. Onu görmen için diyor. Ben sana bir tavsiye bulunmayayım diyor. Ama hocam söyle. Ne yapayım? Bu akşam diyor. Yemin tuz Çok tuz yemek yedi. Yani çoraba ne basa diyor, o tuz yok işte diyor. O tuz yok diyor böyle, yemeye diyor, tuzlu çok tuzlu yemek kediyor diyor. Ama su içme diyor böyle, su içme ama böyle. Yani ne kadar haraketini basa da, hiç bir şey yapmıyor işte böyle diyor. Bu bakıyor, yapar mısın? Hocam kolay mı? Be? çok kolay bu. Hele gidiyor, artık evliliyse hanımı, belki annesi kim varsa çorbasını yaptı, yemeni yapmış. Oturuyor, alıyor tuzu, almıştır, alışıyor. Ne yapıyorsun sen bu şekilde? Kocaman böyle elbeti bu şekilde. Alıyor tuzu, karışıyor bunlar böylece. Vuruyor, karışıyor bu şekilde. Yiyor tuz da bunları. Yiyor bunları. Su içmiyor böyle böyle. Su içmiyor. Gece nasıl rüyayı görüyor? Akarsular, pırarlar, çeşmeler, soğuk sular hep, hep bunlara böyle. Hepsi hep süp görüyor seni. Ama... Resulullah'ı göremiyor kendini rüyalarına geliyor. Geliyor, hocam diyor, ben dediğin tavsiyeni getirdim. Ama Resulullah'ı göremedim gene. Peki nasıl rüyayı gördün? Hep su gördün rüyanda böyle diyor. akarsular, çeşmeler, pınarlar, hep bunlar orasından beri diyor. Ah ya Rabbi, içeyim diyor, su yanınca diyor. Bak, tuzu yedin diyor, su içmedin diyor işin su su yanaca diyor bak su gördün diyor böylece. Eğer resulün işin yasa diyor. Onu gördüm muhteremler böylece. Böyle. Yarın mahşer günü muhteremler en büyük şefaati kübra makamı Peygamber arkası şefaati kübra makamıdır. Onun sancak-ı şerif altı toplanacak inşallah muhteremler. Rabbim nasip ersin muhteremler. Onun sancak toplanmak Yolun havuzlu kevistleri var. özel bir ırmak ona ait madalelerde. Ara böylece. İnşallah peygamberimizi tanır orada muhtemelen haberi var. Sorlu sahabeler, Ya Resulallah'lılar, sen bizi tanıyorsun, gördün mü izleri? Görüşür Ama senden sonra gelecekler var. Ümmetinden. Asırlarca. Devam edecek. Bunlar tanır mısın ya Resulallah? Tanırım. Nasıl tanırsın dedi? Ya, örnek ver muhterem der. Bir dedi, çayırda, kırda atlar var. Altlar var simsiyah ama böyle. İşinde bazılarının alnında beyazlık var, alnında bir de ayaklarında beyazlık var. Buna karşı belli olur mu? Olur ya Resulallah. İşte böyle, ümmetin beni böyle tanırım. Abi azaları parçamdı orada, aptezaller yüzü parayacak, elleri ay parçamdılar bu şekilde. Demek ki bak, ya, abdestsiz bir insanı peygamber başına tanıyamıyor mi oturur? namaz yok böyle şey, namaz yok. E, Cuma günü Cuma'ya gitmiş, barına baraymış, teraviye hızlı kılıyım am peşlerine gitmiş ama onların nuru olmuyor tabii bu Şimdi muhterem inşa'a teala Ali's Hazretleri'ne inşa'a hebe hebe sabit getirelim muhteremler. Buyurun inşa'a Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin binin nebiyy ümmiyy ve adat alihi Hepsi Allah razı muhteremim inşallah. Rabbim inşallah gelin nurlandırırsın muhteremler. Peygamberimiz ümmet etsin bizlere Aleyhisselam Hazretleri'ne muhteremler. Yalnız kısa bir şey aklıma şu anda muhteremler. Namazda da olsun, dışta olsun böyle okurken sabahı şerifeyi o anda hayalen Peygamber düşerim muhteremler. Gidenler Medine-i vereye? orada oturmuş gibi. Ravz-i Musahara'da oturmuş gibi. Böyle, oturmuş gibi böylece. Namaz okuyun sabr-ı şerifeyi. Mışlı okuyun Eğer bu şey bir rabuta olsa böyle. Yani bağlantı böyle. Ruhsal bağlantı böyle. Allah'ıma salya muhamma derken böylece, onda peygamberimizin huzurunda oturuyor. Allah yalvarıyor. Böyle olursa muhtemelenler ne olur bu? sefer daha şabit bir durumdan böyle sağ olun evetler. Aşıklar denen bunlar bu şekilde. Rabbim inşallah günümüzü aşk ile doldursun inşallah muhteşemle. Ümmet-i alemeleşsin. İyi eder Fatiha.